More dance, more blood. dance, more Modern Sabahlar. İyi insanlar günaydın hepinize. 20 Mayıs 2015 Pazartesi sabah anlamalar Sabahlar radyonuzda esprilerle şakalarla. Ne oldu? Mayıs tutturamadık galiba. Ne yapalım onu Nisan tuttu diye. tuttu da Mayıs'ı tutmadı ya, Nisan diye toparlayalım. Ben yani dört görünce ne yapalım ne edelim dedim onu. Mayıs'ı da dedi ya. Canın sağ olsun ya. O kadar sağ olsun. uzun aradan sonra fiyasko başlangıç oldu ya. Ay, Aman dikkat, dikkat diyoruz haftanın ilk dakikalarında. Ee, çünkü Mayıs değil Nisan sevgili müdürler. diye şey yapan vardı. İlk ya o zaten büyüsü. interstellar yayını yapıyoruz milletin kafasını iyice karıştıracaksın ha Vallahi billahi 20 mayıs programını mı veriyorlar bunlar banttan diye ondan sonra problem çıkacak şöyle bir espriyle toparlamaya çalışayım 20 mart deseydim kimse şaşmazdı herhalde şu yağmurlu havadan sonra ya <gülüyor> Zdum, zudum zudum zudum zudum kudüm kudüm kudüm davulları sırtıma sırtıma çaldılar günaydın efendim Vallahi özlemişsin ben de özlemişim hakikaten ya 3 gündür üşüsün eee... diye oraya oraya... Eee yani değil mi? Eee. Yaman olur Ege Kayaca'nın düğünü. Evet. Ee, evet. Oraya eğlenceli başka bir, bir şey... hafta olacağı benzer sevgili dinleyiciler. Hava durumundan bağımsız olarak bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Hava durumu eğlenceli. konuşmayalım. çünkü Konuşmayalım hakikaten... tabii canım. Kaç yaşına Kendimi... geldik. Hala hava durumu mu konuşacağız? Vallahi... Ağzımızı da bozmak istemiyoruz. Ama bir şey de söylemeden edemeyeceğim. Yani ağır bir laf et yani. Falan. Ağır bir Ama laf Nasıl bir ağır laf biliyor musun? Böyle ee, nasıl bir oturan cinsimini. mi? Böyle ne? hani Laçka bir adam anlamaz da he he he falan der de böyle adam akıllı, adam gibi adamın alınacağı, bozulacağı kendine şey, peki düzen verecek. Anlayan anladı, anlayan anladı diye. Şey ya. gibi bir laf et evet, mesela. Her lafa verecek cevabım vardır. Prenses olmak için Sus, bir prenses Asaletimden gelir. Evet, Profilimden başlayın. çık lütfen. Tamam. Şimdi, onun gibi bir şeyler ya lütfen ya. Lütfen. Neyse bu hafta son olsun. Temennisiyle başlıyoruz. Her hafta aynı temenni ya. Tamam Düşüm, bu hafta düşün son Valla temenni bu böyle şey, şey oluyor bazen sürpriz Bu haftayı da böyle şeye geçirelim Ondan sonraki haftalarda eğer şey olursa böyle bir sorunla karşılaşırsak evet. istediğimiz gibi yayınla da küfür ederiz Her şey bir tarafa sağlıklı gibi konuşabileceğimiz bir hafta Evet yani şöyle bir bakıyorum maşallah Ege Kayacan'da domuzluk belirtileri Yavaş kendine... yavaş geliyor valla o domuzlu halim dönüyor Evet, Oktay Demirci'ye evet. dönüyorum maşallah Zımbamsı, gibi zımbamsı. Evet. Ee, Çünkü ne yaptı hafta Bir sonu e gitti Kemiklerini ısıttı geldi Kemiklerim ısındı doğru. geldi valla Isıttım ısıttım, geldim doğru söylüyorsun Fahir İzmir'in hepinize çok selam var Ay İzmir'imiz güzeldir İzmir'in hepinize çok selam var Bu arada e, dinleyicilerimiz demiş ki Geçen hafta hava güzeldi siz yoktunuz hiç havaya laf etme durumunuz yok. yok. Çok güzel, hmm. çok güzel laf. İşte bak, bu bu. bahsettiğim laf sokma böyle bir laf. Böyle bir yani. bir anladım. Adam olan bundan alınır ama çok daha alın, alın, alın ben, ben yani. Hiç o kadar olmalı Bir yani. adama bakarım, <gülüyor> lafa bakarım, prenses mi diye. Efendim, üç kişiyiz efendim demiş ve e, günaydın diyoruz. Hoş bir pazartesi diyoruz. Hemen gündem'e bakalım. Gündem'e Hemen bakalım. Buyurun Fare Bey. Aman, bucir bucir bir başbakan. Ee, dün Başbakan Davut Ne olacak oldu, şimdi Üskübi de hapse girdiğini mi göreceğiz ya? Yok canım onu. Işte, Başbakan'a bıcır demek suretiyle darbe girişimi olmaz mı? Bakayım. Aman Hı. ne olacak ya? Gezi'ye şey der, kalkışma der. Kalkışma der. Ha. Bir şey der, oradan yırtar. Ege sen hiç anlamadın mı ya? Ben güncel siyaseti çok takip edemiyorum ama başbakanı bıcır bıcır demenin şu koşullarda... Hapislik bir suç olduğunu biliyorum. Yani Paralel yok. kibariye derler bir şey derler. Ama o da tabii Geziye şey tabii diyerek. Tabii canım Geziye'yi tamam, yürüye kilaf ederse oradan sarılır. Ee, başbakanımızı çok seviyorum. Çok tatlı, bıcır bıcır, küçücük böyle benim gibi. Çok şeker, çok sevdim bir minnoş demediği kalmış ee, kibariye gerçekten. Ama bir anda bir yerde de büyük sevgi diyor. Sevgi dolu. Ha? Büyük diyor. Büyük diyor. Büyüklerimiz anlamında büyük diyor koskoca başbakan gözlükler da demiş. dedi gözlükler dedi gözlükler dedi gözlükler değildi. de büyük gözlük ondan ötürü e, dün herkes bunu konuşuyordu <gülüyor> e, demek ki insanlar böyle seviyorlar ya böyle yani cırtıyı seviyorlar cırtı demeyelim de hani ufak tefek insanları da seviyorlar hep öyledir mi? ama biz yani, yani onu hiç hayatta de yaşayamadık de yani e, ufak tefeklik bir sempati doğru evet yani uzun boyluluk nasıl güvenilirlilik e, şeyi, Yo, sembolü. Öyle, öyle de değil galiba hayır. Uzun Bak, boyluluk hiçbir şey vermiyor Kısa boyluluk sempati veriyor ya canım, Yapılan araştırmaları diyoruz ya uzun boylu Yolda giderken birine adres soracak olsan Genelde böyle e, insanlar Genelde bizim için söylemiyorum Uzun boyluları tercih ediyorlar i̇şte Daha güvenilir buluyorlar Daha böyle şey buluyorlar Adreste özellikle adam uzun boylu olduğundan daha uzakları görüyor diyor. Evet, yukarıdan Ben bakınca. bir de ufak tefek Bıcır bıcır adama adres sormam Çünkü şakalar yapar bir şey yapar Yanlış yol gösterir sonra gelir güler. Abi iri, iri uzun boylu adamın durması kalkması daha zordur diye ben hep kısa boyluyu ve minyon tipliği tercih ederim. Minyonluk yani zahmet olmasın ona Bir diye. Bir de minyonluk daha az zahmet genç olsun. gösterir biliyorsunuz. O, o, tabi, doğru. Doğru. Onun da şeyi var, o da herhalde bıcır bıcırlık genç gösterme anlamında. E, çünkü biliyorsunuz hani çocuklar da bıcır bıcırdır ya. Yani küçüktürler tabii, tabii. bıcır bıcırdırlar. O da onun e, göstergesi olarak genç göstermenin sembolüdür. Bıcır adam buyurun efendim Vallahi, ne kadar güzel siyasete yok. yeni tanımlar geldi dün herkeşler bunu konuştu roman toplantısından sonra Bahçe ofisinde romanlarla e, bir grup roman vatandaşla buluştu ya roman ne zamandır denmeye başlandı roman diye bilmiyorum o politik doğruculuk diye şey yapmaya başladılar. daha doğrusu romanlar kendilerine roman deyince e, kimsenin başka bir şey başka demeye başka bir şey deme mi? durumu olmadı anladım, anladım herhalde Gün... ilde de roman olsun bunun şeyidir Eee düne görülür hale gelişiniz. Ondan bir kuple söyler misine gecim bize? Kırmızıyı severler. Kırmızıyı etsiz severler. Siz yemek yemezler. Etsiz yemek Romanlar böyledirler. Romanlar i̇lginçtir. Çalgısız yemezler, yaşayamaz. Ilginçtir. Maalesef ölürler. Çalgısız yaşayamaz, ölürler. Çok teşekkür ederim. İlle bize. Olsun, olsun, o da Allah korur. İdeal seks ne kadar sürer diye bir dosyamız var. Bir Ondan ömür boyu erken bir mi? Ömür bo bir yani. ömür boyu. Yani şöyle takı itibarıyla programımız 8.41 aç gitsin nokta yani açsın vallahi ideal seks dediğin e Biraz anlasın Oktay idare win, -win şey. durumu olduğu Psikolog Erik Jortingen Jortingen e <gülüyor> faciası Jortingen e ne ya Oktay Uyduruyorsun soyadını yani, Jorti diye yazılır Korti diye okunur Ona Ingen eklersek Herhalde ha, olursun, hakkını tamam. helal eder Erik abi e Ekibinin binlerce kadın ve erkekle yaptığı ankette Seks hakkında düşünceler sorulmuş Vallahi Binlerce kadın ve erkek Oraya ben dikkat ettiğinizi çekmek istiyorum Konuşmaya gelişmiş Seks diye mi sormuşlar Yoksa böyle façede mi sormuşlar Nasıl seksizler seksiz. Vallahi Valla baya uzun uzun araştırma yapmış adam. Oktay bunu sözel olarak yaptıysa benim için hiçbir kıymet harbiyeti yok. Bunu seks olunca ha, yazılı da olsa böyle şifayen yazıp verin falan deyince herkes orada bir çoşkuyu vermiştir. Palavraya biraz açık yani. Eğer araştırmayı Erik Bey kendisi bil fiil affedersiniz yoğuşmak suretiyle falan yaptıysa o zaman ayrı. başka bir şey. O, o zaman adam. tarafsızlığını kaybeder bilim Bilimden olarak. ilk defa tadı aldım demiş inşallah. <gülüyor> <gülüyor> şu yaşıma geldim yıllardır <gülüyor> bilim yapıyorum. Tarafsızlığımı kaybettim ama tadını aldım demiş. Daily Mail'de yayınlanmış araştırması. Daily Mail'li o, Daily Mail'i. Daily Mail'de yayınlanmış. 1938'den itibaren idealist e, yoğuşma süresini ölçmüş dünyada. Evet. Boy uzunluğu gibi yani zaman içerisinde nasıl neslimiz Artıyor uzadı mu, azalıyor mu? Bakalım zaman içerisinde sevişmemiz kalitelleşti mi yoksa kalite kaybı 1938'de mı? 1938'de 2 dakikaymış. Eski. 38'de. 38'de 72. Büyük Buhran'ın hemen ardından Sarman. yani o orada hemen halledip buhrana dönüyorlar. 72'de Kaç sene sonra oluyor yani? 72'ye nasıl geldi 34 nokta? 34 sene sonra. İşte ara ara ölçülmüş. Hayır. Evet. 1972'de 10 dakikaya çıkmış. Eyvallah iyi rakam. 1995'te 16 dakika. Vay, bay, vay, tamam vay, mı? Vay. Buraya kadar. Eyvallah doğru her şey bu. güzel. Doğru Zıpkın kesin gibi. İnsanoğlu zıpkın gibi ilerliyor. Peki ya günümüzde? Günümüzde 16 dakikanın üstünde mi? Altında mı? Valla kesin Vallahi üstünde. Yarım, ben yarım sana saat 45 ne? dakikaya çıkmış olması bir, lazım. 1-1,5 saat. Yani işte böyle gibi geliyor ama 7 dakikaya inmiş. Aa, İndi gene. İdeal Ay, yoğuşma da. süresi. 7 dakikayla Orada 13... Bir... Hamhum Şarolov 8 dakikayı 9 dakika orada birileri cebe indirmiş. Oktay bu ideal yoğuşma süresi mi? İdeal Yoksa, yoğuşma. E, Genel ortalama mı? Gerçek gösterilen var. performansın ortalaması mı? Yani insanlar mı 7 dakika yeter demeye başlamışlar. Valla şöyle demişler 7 dakikayla 13 dakika arasındaki süre pek çok başına kadar koy. yeterli diye tabir edilmiş. Yani insanlar beklediklerini söylüyor. Olanı değil yani 7 dakika bir şey olsun bana yeter yani bir hafta mı Yorucu ağa bu demiş? Bu sürenin üstündeki 95 ne demek kimsenin işi yoktu 95'te cep telefonları yoktu ya. Ya evet. Onun da Hemen şey yapalım. Şimdi adam arada bir sevişirim o sırada kendi crash'te iki can daha gelsin diyor. Sonra yani canını azaltmayayım. Bir sonra Senin ondan sonra bağlıyor. Doğru. Kendi crash'ta kaç dakikada bir can geliyor? Valla 5 bazen 20 dakikada bir şey oluyor ya. Ya yok, öbüründe de mesela ben şeyden hatırlıyorum. Ee, neydi? Best Friends'te. Kaç dakikada bir? Beş dakikada bir de. Beş dakikada bir de. bir geliyor. ya yoğuşmadan kendi kraşa nasıl geçeriz? E, telefon abi, var da baş ucunda baş duruyor baş ya. Iki can can onu. Onun onu iki can daha geliyorsa iki can süresidir Oktay. Toplam hayatı boyunca kaç can alır? Kendi Kraşta bir insan. Vallahi abi yani. Vallahi şimdi telefon tarihini değiştirerek. Bana bir şey söyleyeyim çünkü benim önümdeki araştırmada ortalama bir insan hayatı boyunca kaç kez yoğuşur diye bir sayı var. Vallahi Oktay. Kaç dakika yaptık? mı? Hayır adet. Adet. adet. Adet, şöyle söyleyeyim Adam, altı, Bir adama bakarım <gülüyor> evet. Olarak söyleyeceğim ben Adet olarak, Adet olarak veriyorsun Kaça kadar yaşıyor bir de 16 yani. mı Oktay 16 ne ya toplam Kendi kreştaki can sayısını söylüyor sayısı Toplam hayatım boyunca Vallahi Ege 16 şimdi şöyle bir bakıyorum bazı Çok meraklı oluyor 20 hadi olsun 20, 20 25 yani bazı çılgınlar var 30'un üstünde ben 2 kişi tanıyorum ama o filmlerdeki şeyleri e, tabi yani orada abartı var birazcık Mehmet Ali Erbil'i de hesaplıyorsunuz musunuz? çünkü Ama... onun bir ara biliyorsunuz öyle bir şey çıkmıştı Hayır, onu bilmem kaç tane kadınla beraber olan tamam, adamları 3 tane de oradan koy Hülya İngresi'yi sayın ama onlar illa yoğuştu diye bir şey yok ki. Tabii. Beraber olmak. Yemeğe gitti. Yazdık haline yaz, bir. Sinemaya saf, gittiler. Hocam. Mantı yedi. Hop bir puan. Safsın Fahim. Ben saf değilim. Sen onların her dediğine inanma ya. Yok. Beş bin tane kadınmış. Ya bu beş bin. Kulliye var ya yemin ediyorum beş bin tane kadın hayatına girmiş olsa bugün. Sırf dört tanesine sadece. Da ölüyordu. Ölüyordu. Açlıktan ölüyordu. Sırf dört ölüyordu. tanesine sadece Natali'yi söyleyip ayrıldığını ben biliyorum. İ e tam dört kaç neymiş? rakam diyeyim çok Valla rakam rakam da e, tam olarak yalan dolan diyeceğiniz bir rakam. 2580 kez. 2580. Bir insan ortalama hayatı boyunca 2580 kere e, yoğuşma hissini tadıyor. Çekebilir miyim? Hmm, valla check beni it. karıştırmazsan sevinirim. Ben de çeket diyorum. Ortalama insan ömrünü söyle bana. 80 diyelim. 80. Ortalama insan ömrü. Çok mu dedim? Ya? Çok Japon Ortalama do, insan Bey be. Valla hayatımda bu kadar Miyakamo Ege kayacan oldu. Ortalama yani. insan ömrüne gerek yok ya 50 den hesapla işte. 50 sene ortalama. 50'nin üstünde zaten Fantuşella, Rocketella 2015 olmuyor. Tabi ben de dedim bu 80 diyor. Kaçını? Ya bir de şöyle düşünebilirsin aktif bir cinsel hayatı olabilecek yaş olarak. İşte 50 işte. 50 50. 60, hadi 60 de. 60 dersen gene bana gelirsin. Japon'a gelirsin. Vallahi Japon'da dur bir ya. 60'a çıkılmaz mı? Ya 50 diye. 50. Çıkanlar Olsun. vardır 65 da. 65 yaşındaki kadının 400'ü olmuş geçen hafta gördük ya. Ya o çok alengirli konu ona gireriz ayrıca. O zaman oradan bir say. 50'ye böl. 2500'ü 50'ye böl. E e 255'de ya. Tamam 2550'ü 50'ye 50 böleceğim ben. Otomatikman ne yapıyor? Bölüyorum hemen. 50. Yılda 50 yapıyor. Yılda haftada bire bile denk gelmiyor ki iyi rakamlar bunlar. Bir de yani doğar doğmaz mı? Ergenliği de çıkarman lazım. 50 yaş demedim i̇şte zaten ergenliği çıkardım dedik. Oktay. Yani 70 yaş diyorum bu adam diyorum 50 yıl temiz. Tamam 2550, 2580 rakamlarla oynanmış gibi geldi. Bölü 50, 51.6 çıkıyor Fahir. Tamam işte haftada bire bile denk gelmiyor ama geliyor işte hadi. Kaba hesapla 52 haftayı hesaplıyorum ona göre haftada 1 diye söylüyorum. Yani, yani korkunç rakamlar gibi geldi. İyi. İkna oldunuz mu? Va, ikna oldum abartı var mı diye baktım. İyi. Önemli olan çiftlerin birbirlerinin mutluluğu tabii canım, Sayılarla sürelerle Ve, mutluluk olmasınlar. Ha. Ve önemli olan düşünmek tabii ki. Bir de mutluluğu sayılara dökme diye bir şansımız yok. Önemli olan asıl olan neymişti? Hissettiklerimiz. Hiss çok, çok iyi evet. söyledi Çok güzel şarkı bu. İlerleyen dakikalarda daha uzun uzun dinleriz. Five. Buyursunlar efendim. 45 Hepimiz şarkıdan anladığımız sözlerle devam edeceğiz. <gülüyor> Sevgili izleyiciler. <gülüyor> 45 dediniz Oktay Bey. En son 45'de 45. kaldım. 45 İzlediniz mi Star Wars'un yeni şeyini? İzledim ben. Heyecanlandın mı? Ben çok heyecanlandım ya. Ben izlemedim. Nerede izleyebilirim? Force Awakness The Force Awakness Yani awake. Yani uyanış. Awakening Diye geçer. <gülüyor> Hangisini izledin? İkisini izledim izledin mi? Bir tane izledim işte ya. En sonunda Han Solo. tane var zaten Evimize ya. döndük. Allah'a şükür bir kaza almadan evimize döndük çivi dedi. Onu seyrettim ben. Hmm. Bu şarkının babalar gibi orijinali varken bu versiyon yakıştı mı şimdi demiş Zeynep Hanım. Hangi şarkı acaba? Hangi şarkı bilemedik. Ha şeyin herhalde. Ne derler? Cupids çok oldu. Tamam orijinali de çalırız ne olacak Tamam onda çalalım Zeynep Allah. Hanım. Ondan sonra günaydın diyen dinleyicilerimize biz de günaydın, günaydın diyoruz, diyoruz. ve de devam ediyoruz Evet hemen sizi Bursa'ya götürüyorum Heh. Bursa deyince Bursa'mız da güzeldir Bursalı Bursalı Ömer Çakal ee, Amerikano ee, Ömer Çakal şey değil mi İlluminatici değil miydi yok Yok canım o Bu isim. neydi? Ömer Çelakıl diye birisi vardı. O, o, Onu tamam, karıştırdınız. Bir, bir hece yaklaşık. Evet, Bursalı Ömer Amerikan o cinsi tavuklar besleyerek çok değişik bir şey Hiç yaptı. Hiç duymadım ben Amerikano cinsi tavuk. Tabii canım. Capuccino cinsi, Amerikano cinsi Macchiato ve Macacino cinsi tavuklarımız mevcuttur efendim. Ee, bunları besleyerek bir tür yumurta elde etti. Yumurta çok güzel. Tavuklar yumurta vermesi çok garip gelmiyor insana. İyi Ama... tabii. Özgür iradesiyle mi veriyormuş yumurtaları? Özgür, hür, bağımsız ıı, iradeleriyle verdikleri yumurtalar ne renk bana bir... Yani Yumurtada Siyah, hep, kara mı? Yani böyle işte hep kahverengi ve beyaz yumurtalar bugüne kadar şey geldi. Bazıları böyle şey oluyordu küçük bıldırcın yumurtaları böyle benekli benekli falan filan. Ama bu yumurtalar... Siyah mı? Hayır güzel bir renk. Yumurtaya yakışacak bir renk söyle. Pembiş mi? Pembiş yumurtalar değil ama güzel gidiyorsun. Yumurtaya... Sarı mı? Pem, pembiş. İçi sarı zaten. Şey değil. Yumurtaya ne renk gider? Ne renk yakışır Beyaz. yumurtaya? Aa, yumurtaya mavi. Turkuaz. Aa, aa, çok aa, hoş temizliğin oldu, ve e, zerafetin sembolü. İnsan korkar ya mavi yumurta almaya. Yok vallahi hiç korkmazsın. Bilakis göğsünü gere gere gezersin. Çünkü beyefendi bunları tanesi 5 veya 10 liradan satıyor. 5 veya 10 hmm. liradan boyutlarına hmm. göre oktay. Orta boy x-large falan var ya böyle yumurtaların Boy boy İki satırdı. katı mıymış bir tanesi diyelim. Valla tabukların e, mavi yumurtladığını görenler hayret ediyor. Vay anam diyor. Vay anam diyor. Anam diyor. Anam. Anam diyor. <gülüyor> <gülüyor> hayret ve tebbe ediyor. Tebbi edenler, ağızlarını yıkayanlar ve kendilerini <gülüyor> yerlerde dövünenler e, mevcut. Ömer, Ömer Çakal... Bey de bunlar öyle laletten e, tavuk değil bunlar Amerikan tavuğu diye cevaplıyor. Amerikanu. Amerikanu. Ben e... hiç Amerikada da filmlerde o kadar şey gör. Kızıl, mavi yumurtta Komple hep kafaları ondan güzeldi zaman anında. Filmlerde vermiyorlar. Ona mavi yumurta. E tabi herkes diyor ki barış çubuğu barış çubuğu ne alakası var? Mavi yumurta. Önce mavi yumurta. Niye? Ondan sonra barış çubuğu hiç ben sana söyleyeyim. Adam demir atlarla geldi mavi yumurtalarımızı yedi demiş. E Valla mavi yumurtaların kalesterol oranı düşük. Bunlar astım, Bence diyare, peklik. Bence hiç bu peklik. onları hiç dert etmeye gerek yok ya. Evet. Yumurtada yani mavi ise zaten bir enteresanlıktır. Ondan vardır sonra ya, kolesterolü bir molesterolü şaldılar. Yani vardır bir güzel tabi. Gerçi Kalessiz. doğada böyle renkli şeyler genelde zehirli olur biliyorsunuz. Doğru. Yani renkli olan şeyler dediğim genelde canlılarda böyle bir şey var. yani. Mesela, mesela mavi bir kurbağa gördün yemesen onu. Yeme, papağan -pa veya, veya papağan. Papağan, zihlidir, değildi, papağan. Gözünü şey yapabilir. Gagalayabilir. Gözünü çıkarmış. Vallahi çocuğum. zehirlenebilirsiniz. Mavi yumurtayı ham homşar olup herkes efendim bunu nasıl tüketeceğiz? İster haşlama ister. Oral yolla tüketeceğiz. Oral yolla tüketeceğimiz kesin. İster çırpılmış veya e, İngilizlerin dediği tabiriyle nedir bu? Scramble scrambled ee, ondan sonra egg benedict ve çeşitli modellerde bunları tüketme imkanına sahipsiniz. Yiğgari diyerek bitirmiş Ömer Bey ee, kendisine. Ömer Bey e teşekkür, teşekkür ederiz. Ben tavuklarına başta tavukları americano cinsi tavukları olmak üzere Ömer Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borçluyuz. Yarın ediyorum. bir gün boyadığı ortaya çıkmaz değil mi Ömer Bey'in boya? geldi <gülüyor> ya. Pascal ile bunları bir şey yapıp bunları güzel Pascal'e denk getirmiş. Oradan ...hazır boyalı yumurtaları al sat. Şey koyuyor onları. Ya Anadolu'da da geceden... var mıydı yumurta boyama şeyi? Çocuklara boyalı yumurta falan filan gibi bir, bir değil, şey. Bir şey bir şey değil ki o. Aşlanmış yumurtayı boyasa hadi biraz o, daha sertliği bir Ben olur hatırlıyorum da. boyalı yumurta falan filan diye Ama yenmiyordu galiba. Yumurta boyanıyordu. Yok Yastığını, ya onu ağzı yüz Onun dediği su kabına kadın yapıyorlardı. O da bir oyuncak değil. Yani... Lütfen gıdalarımızı oyuncak haline getirmeyelim. doğru. Yani bunlar gıdadır sonuçta. Ee, lütfen onlar oyuncak değil, onları bırakınız. O elindeki yumurtayı şimdi usul usul yere bırak. Hırbatistan'da Sırbistan arasında biliyorsunuz böyle bir 7 kilometre karelik bir yer vardı. Ha, evet. şey. ha Liberland. Liberland. Liberland, e, Liberland. E, Liberland kuruldu. E, Cumhurbaşkanı e, Wit. Wit Bey binlerce başvuru almış ülkenize gelebilir miyiz ülkenizde yaşayabilir miyiz diye öyle başvuru Tabii almamıştır o şöyle almıştır ülkenize gelecek mi yerleşek mi diye çünkü sonuçta 7 metrekare Liberland ülke bir daha. Yani. yani 7 kilometre kare mi? 7 kilometre kare. eskiden tampon bölge olarak kullanılıyormuş burası. Eee Bulgaristan'la arasında bir tanım ya, tampon bölge. Arasındaki bu bölge Birleşmiş Milletler tarafından adam buraya demiş ki ben buraya ülke kuruyorum efendim. Var mı itiraz olan? Yok. ben ya sevindim ya. 21. yüzyılın ilk ülkesi galiba değil mi bu? Evet, bildiğim kadarıyla evet. Evet. Irk, etnik köken, yönelim, din farkı gözetmeksizin başkalarına ve başkalarının fikirlerine saygılı olan özel mülkiyette saygı gösteren komünist, nazi ya da başka aşırı uç geçmişi olmayan suç işlememiş. Herkes bizim vatandaşı doğru. olabilir demiş. Ne kartı için başvuruyoruz biz buraya? Kimlik kartı. Ha tamam yani bir özel bir şey var mı? Ot Amerika Otobüslerine binebilir diye şey var mı? Ot gibi. Otobüs falan yok zaten. Otobüs yok, posta adresi yok. internet üzerinden alınıyor zaten. 7000 metre ne kadar? Fuardan bana anlatın. 2'ye 3 ilgilenme. Fuar, fuar daha büyük bir ülke olur öyle söyleyeyim. Tabii canım. İyi ama yani ne yapacaksın yavaş yavaş ya bir güzel bir ordu kurarsın biraz Sırbistan'dan toprak al biraz Sırvatistan'dan toprak al yavaş yani yavaş büyüyeceğiz ya. tabii doğru küçükten başladık bugün eskiden buraları böyle hemen yavaş yavaş ele geçireceksin ben öyle butik ülke çok sevmiyorum yani imparatorluk benim tarzım ama tabii bir yerden de butik olarak küçükten başlayıp şey dersiz efendim yerimiz yetmiyordu daha büyük daha bir yeri Sırbistan aldık efendim oradan birazcık öbür taraf neydi Hırvatistan'dan da biraz aldık Bugün koca bir imparatorluk. Anayasal cumhuriyettir efendim demiş yönetim şeklimiz. Hı -hı. Bayrağımız ve devlet armamız hazırdır demiş. Hangi Hazır işte efendim demiş. Göstermiş. Nasıl bir şey, Oktay var mı bir hayvan mayvan üstünde? Var var canım, bayağı koto farms yapmışlar böyle şey aslanlar aslanlar. Sarı ve siyah şeklinde. Bir de çok kolay Teşekkür orada yaşamak ya tarih falan desen çok kolay yani şu anda bir haftalık tarihi var. Yani ha, Derse liberland, liberland tarihi. Evet, Geçen gün i̇kinci dakikada liberland tarihimiz <gülüyor> sona ermiştir bakacağız. Yavaş yavaş şey yapacağız. coğrafya desen zaten çok kolay. Liberlantı şöyle tık diye çizebilirsin. Şimdi bunlar Birleşmiş Milletler'den ruhsat mı alacaklar? Evet. Şu anda ruhsat için başvurmuşlar. İşte Birleşmiş... Belediyeye mi başvuruyorlar? Hayır, Birleşmiş evet. Milletler'e. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'in küşat bölümüne başvuruyorlar. Küşattan gelecekler, kontrol edecekler. Bir ülkede olması gereken şeyler var mı illa? Var tabii canım. Var. Önce itfaiye ne? raporu alacaklar. Tam ülkede yandı Hayır fay, sen öyle değil ya. İtfaiye raporu i̇tfaiye abi. İtfaiye raporu 4 tane kapıya bakıyor. Olur mu canım itfaiye raporu ama ben orada söyledim. Orada metrekareye önem verin dedim yani net rakamlar konusun dedim. Orada yazacak 7 kilometrekare diye. Oradan itfaiye raporunu aldıktan sonra şey yapacak belediye git şey emniyete gidecek emniyet olur raporu verecek Sırbistan ve Hırvatistan'dan iki taraftan da emniyet raporunu alacak ondan sonra birleşmiş milletler. Kışla'dan o... gelecekler i̇ki, i̇ki taraftan da alacak mı yoksa mesela Hırvatistan'dan orada tanıdık var diye emniyet şeyini alıp öbür taraftan. Aslında ne tarafa bağlıysa eğer ana caddedeyse Hırvatistan tarafı. Ama şey ise Sırbistan. Sen karıştırıyorsun faaliyet. Bağımsız ülke bu ya. Kendi belediyesini kurar hop diye çakır çakır çıkartır şeyler falan hiç öyle bir şey yok. Yok üç mu? Üç Allah tane Allah şey Allah. gerekiyor abi. Bir bayrak. 2 Tamam. Devlet arması. Arması. Tamam. Bir de kapı. 4 dört, dört bir yere kapı. A gelsinler bir Ankara, ana yöne kapı. Ankara'ya bir gelsinler baksınlar kapıları. 5 tane kapımız var sonuçta. İstedikleri model. Bu kapı da yalnız öyle Ankara'daki gibi olmayacak. Küçük Hı. kapılar. Hatta Hı. bayağı ev kapısı, oda kapısı gibi düşünün. Tamam zaten canım. 7 kilometre kare büyük bir kapı yapsan Oktay. yer işgal eder. Para birimi de lazım. Para birimi liber. Liber mi? Herhalde liber olacak. Ama liber at. Yani liber bence saçma ülkenin adıyla para birimi olmaz. <gülüyor> bence de. Yani. Doğru. Yani onu O zaman diyorsun. liber lirası olsun. Liber, liber lirası. Aslında lira oraya yakışır. Tabii Şimdi L'den giderse. Euro kullanamazlar daha şey değiller. tabii bence dinar da çok havalı dolar bileyim. kullanırlarsa kur farkı falan oradan baya bir sıkıntı yaşayabilir ülkeyi kurduk ikinci gün battı dolardaki yükseliş nedeniyle falan filan diye öyle bir sıkıntı da olabilir Biraz aslında ba başlangıçta monopoli paralarını kullanabilirler hakikaten çok mantıklı ama orada da işte millet... yani şey, yeni ülke kurulda çok masrafı var yani Herkes herkese çok... gelirken döviz Bidak. getirecek yani döviz getirmesine de gerek yok herkes monopol parasını getirecek ülke bir anda coşacak gidecek ya Allahi bill çok yoğun başvuru var Hı -hı. Ee, yalnız başvurularımızı e, postayla alamıyoruz elektronik postayla alıyoruz Çünkü şu anda bir posta adresimiz yok demişti de yokmuş printer da yok adresi yok nereye götürecek yani Doğru. Adres olarak. Adam bir işte oradan alsın elektroniği. Sırbistanın ilerisi, Hırvatistanın berisi evet. diye mi tarif edecek? Bu arada bu Liberland'ı kuran adam da sosyal medyacıymış Bizimkiler de hala moda blueu yazsınlar, internette trolllük yapsınlar. Adam ülkesini kurdu bak. Vallahi nereden nereye işte bu da güzel bir bize şey olsun. Ne derler ona örnek teşkil. Ana şey. şu anda hazır değil demiş. Wit Bey ülkeyi kuran. Hı hı. Bir hafta 10 gün içinde ee, hazır demiş. Katılımcılarla birlikte hazırlayacağız demiş. Yani 3-5 maddemiz var bizim onlara uyanları. Olmazsa e, olmazlarımız mı? vatandaş olarak alacağız. Ondan sonra hep beraber oturacağız. Zaten açık ülke ya. Açık şey derken soracağım. yani üstü açık. Kendi yani, gitmiş mi bu ülke Nasıl kendisi orada yaşıyor şu anda. Oğlum ülkenin Zahmet tamamı. Zahmetmiyorum orada yaşandığı. O haritadan bulmuş galiba. Böyle bir boş bir bölge var falan anlaşmazlık yüzünden. Yok canım çakmışlar şeyi. Bayrağı falan çakmışlar. Saray yapmış mı? Saray yok. Saray yapsa nerede yaşayacaklar geri kalan? Bütün zaten Doğru saraya aslında. gider. Herkes sarayda yaşasaydı ne güzel e Aslında böyle derebeylik gibi bir şato olsa da Böyle bir saldırı olduğunda Hepimiz böyle kanılarla Şatonun isimine saklansak Kanılarla Ege'nin fantastik dünyasına hoş geldiniz Mesela Oktay... yavaş gitmek önemlidir Çünkü Fahir oradan kaçarken o Oktay gizlice girecek olsa böyle saman şeyin içine saklansa böyle süngülerle askerler kontrol etse fuşt bıçak geçse falan. Tam Öyle o sırada heyecanla. Tam bana sokacakken o şeyi oradan bir arkadaş çağırsa neyi dönüp sokacakken oktay? İşte o şeyi süngü süngü. <gülüyor> Samanın <gülüyor> altındayım ben bu faiz. Nasıl bir sapık dünyanız var Benim size... hoşuma gitti yani. Sen de cübbeli bir şey giymişsin. habire öksürüyorsun. İsterseniz onu kontrol etmeyin. Çok asla veba taşıyor falan diye ben sizi soksam biz Direkt sokarlar seni o zaman. Sana yani Faiz. Abi şu anda beni de işin içine kattınız, hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim. Cübbe mübbe falan deyince orada cübbe giymişim ama içimde hiçbir şey yokmuş <gülüyor> Sen bu arada adamlar tarafında mısın yağım? Hayır ben sizi sokuyorum işte siz Cilibera. <gülüyor> ha Berlandta mı sokuyorsun? Tabii sen canım. <gülüyor> Ondan sonra iki sene çalışacaksınız, vatandaşlık alacaksınız. Ne verir ki girdiniz buraya? Ne iş yaparsınız? Ben, ya da vit vit B'ye ne diyeceksin şu işi yapalım çok güzel olur. Vallahi ben tesisat tesis işine bakarım ya. Yani sonuçta yeni ülke bir sürü tesisat döşemek gerekir. Vallahi hakikaten yerine. Vallahi bir tesisat işine bakar her şey. Evini mevini kuracak olanların bütün tesisat işleri itinayla yapılır. Ben de liberal ve sosyal dekorasyon. medya uzmanı olacağım. <gülüyor> bir de şey yaptıracağım ben. Alçı dekorasyon, alçıpan, pan o işlere bakacağım muhtemelen. Olur mu ne dersin Yani Olur sen ki Liberland'ı inşaat sektörümü coşturacak Abi tabi böyle güzel kemerler yapacağım böyle Eve geleceğim mesela Nasıl? Abi şuraya güzel bir kemer yapalım diye Yani kapıyı sökeceksin orayı yuvarlatacaksın mı Yok içeriye kemer direkt kemer yapacağım Zamanında bir usta beni böyle çok etkilemişti yani Abi buraya güzel bir kemer yapalım diye Kemer yapası varmış demek ki seninle yani. gördü. Durumum yoktu kemeri yaptıramadım ya. Bugün bambaşka bir hayat yaşıyor olabilirdim. Evimde bir kemer olacaktı ve çok rahat edecektim. Hadi, Hadi bakalım olayı olsun. olsun. Tonoz da yaptırdız, kemer de yaptırırız. O zaman buyurun Zeynep Hanım için orijinali geliyor şimdi. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar, disco disco, oh oh oh, haydi gençlik. gençlik, hop hop hop. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler 20 Nisan 2015 Pazartesi sabahında. Biraz da öpüşmelerden bahsedelim. Aa, Allah Allah. Hep, i̇şte, hep öpüşme, hep öpüşme Sabahdan beri bahsettiğimiz konular bunlar ve hoşumuza da gidiyor. Evet. evet. Buyurun Feride. 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe Show TV'deki. Hiç duymuyorum ben artık bu Türkiye güzelleri kimdir nedir falan. Merdiven altına indi çünkü güzel kızları. Merve indiniz miydi en son güzel Oho. Ondan belki biz Peki yani ya hakikaten. Merve deniz ne ya Ne diyorsun Hege hakikaten yani Merve denizler, Deniz Pulaşlar Arzum kaldım. olanlar falanlar ha. filanlar Ha arzum olan Merve deniz dediğim o evet. Kereman Halis'e kadar gidecek Vallahi eline. korkuyorum ben de korkuyorum yani ha, Orada kaltın valla İyi sen orada kal Hege zaten çıkma Yani baya bir şeyin var çünkü işin var ee, Amine Gülşe e, Türkiye Güzeli 2014 Tebrik ederiz kendisini Kendisini tebrik ediyoruz Güzelliğine güzellik katsın diyoruz Hoş bir hanımefendi Asla vazgeçmem dizisinde başrol arkadaşı Tolgan Sayışman'la Öpüş Duymadığım diziler Öpüşmelim öpüşmeli sahnesi vardı Hayatta da vazgeçmem dizisi <gülüyor> <gülüyor> vallahi billaha vazgeçmiyoruz Güldürseler <gülüyor> vazgeçmem Hayatta da yani Neyden vazgeçmez ama Asla vazgeçmem Neyden Param için kurt adam olurum. Gerekirse hakikaten yani param için kurt adam olurum. Tolga... Herhalde dizi onu anlatıyor zaten evet. herhalde. Neden vazgeçmeyeceğini. Tolga Sayışman'la bir öpüşme durumu vardı. Tolga'nın var, soyadı mı oldu? Tolga Sayışman mı? Tolgağan'ın dans Sen... grubu Tolga değil mi? Oho. Yine gitti Kerim Anaylısları. Vallahi gitti. Bu adam zaten <gülüyor> her konuda öyle. Prekaziler, Tolgağanlar. Zazagaborlar. Zazagabor'lar. Ve Zazagabor. durdular yeni çözdüler evet. çünkü 2000'lerin ortasında. Ege'ciğim lütfen ya yıpratıyorsun bizi. <gülüyor> Tolga'nın ne, ne oldu acaba ya Tolga, Tolga'nın okulu var. Okulu var, okulu var. Hı, Orada. Bizi de oynatmıyorlar ama. Ne o, güldü o adam ya? O pazar programlarında, cumartesi programlarında. Vallahi, ne danslar, Ne danslar, kostümler, danslar, falan, müzikler, müzikler. Müzikler. Bu hafta çeçe yapacağız. Ee, Tolga'nın sayışmanla öpüşme haberine devam edebilir miyim yani lütfen şimdi? <gülüyor> Aman etfair de yani. Ne kızı tanıyorum? Ben ne adamı tanıyorum? Adamı tanıyoruz. Adamı bir yerden, tanıyoruz ya. ya. Adamı bir yerlerden tanıyoruz. En azından magazin programlarından tanıyorsun. Böyle gençten sakallı makallı bir genç arkadaşımız. Zaten sakalsız oyuncumuz yok. Evet. Sakalsız adam yok. Yani zaten oyunculuğun birinci şartı sakal. Evet. Bakıyorlar sak Cık, bu olmaz daha sakalı çıkmamış diye. Dönem dizisi ise bıyık. Evet e, bir de yani gençlerde bıyık sakal da bir garip duruyor. Yani nasıl diyeyim bir eskiden bıyık sakal bir şey göstergesidir ya. Yani sakal bırakma, sakal o kadar da bırakılmıyordu da belli bir yaştan sonra. Benim sakallı diye şey var. Hakan Balamir var yani. Benim, ben de bir sade Kerim analistleri ya gittin yani <gülüyor> vallahi beraber doldurmuşlar <gülüyor> şey vallahi oldu illallah. yani uyum sağladınız evet. sakalla deyince benim gözümde bir Hakan Balamir ha onun böyle bir haşmetli böyle bir hormonal bir şey durumu vardı ilk Türkiye pistir diye geçer zaten evet, Hakan Balamir ee, neyse Tolgan Saçman'ı öpüşmeye zorlan, yani zorlanmış. Zorlamışlar değil tabii ki. Öpüşme sanki sen... de ama şey vardı, Fahir. Şimdi yani Dur, Kalkanbalamir bu çok sever. Hakan Arkanbalamir sadece yüzünde kıl yoğunluğu yok, vücudunda da yani orantılı bir kıl yoğunluğu tabii. vardı Hakan abimizin. Evet, yani. Kıl, <gülüyor> o yüzden yani mesela şimdi bir abimizle diyorsun. Şimdi de. mesela pek çok oyuncuyu soysam yani i̇lk oyuncuları. Çimlap yani, gibiler diyorsun. Ya, yüzünde sakal, kıl var. E, yüzüne bakıyorsun. Yok. Yok. Oyunculuk için bırakmış. O başka bir şey. O başka Körpe mi abi. diyorsun yani? Hakan, Hakan abimizin komple öyleydi. Evet. Komple. <gülüyor> Oktay çok teşekkür ediyorum. Bu, bu açıklamayı da yapayım istedim. <gülüyor> komple iyiydi diyorsun. <gülüyor> Neyse öpüşmeye zorlanmış derken böyle zorlayarak öp öptürmemişler bari. de. Yani böyle öpsen mi öpmesem mi? Ya hayda nasıl çıktı şimdi niye öpüşeceğiz ki diye. Ee, şey yaparken Amine Gülşe şöyle demiş. Tolgan'la ilk öpüşmemizde tedirgin oldum. Tolgan da onu ikna etmiş. Demiş ki stres yapma, panik yapma, büyütecek bir şey değil. Şişt. Sakin ol. Gel şimdi usul usul yaklaşmanı diye. Kızcağızı sen öyle ikna et. Hipnoz Vallahi hipnoza alıp ondan sonra ham homşar olup güzel de sahneler olmuş. Ee, Asla vazgeçmem adlı dizinin e, önümüzdeki gündeki günlerdeki gösteriminde ee, bol bol öpüşmeli efendime söyleyeyim ee, bunu da nezih tabiriyle nasıl söyleyebiliriz buse evet güzel buselerin birbirine dokunduruldu e, sahneler izleyeceğiz hepimize hayırlı uğurlu olsun ağzını öpünce de buse mi deniyor yana e, yana buse, yanağı, yanağı buse bir... denir vurmalı buse yana bir buse kondurmak diye bir şey yok mu yok da yana da konduruda da konunca buse mi oluyor benim konununca... kadarıyla yana buse kondurulur ağzına yapışılır Genel tabir budur yani. Aa. Yapışma mı olur o zaman? Yok canım. Duba... Buse'yi yapıştırdı. Yapışmalı Mesela. öpüşme. Kudüm, Neyse. Kudüm kudüm kudüm. Kudüm kudüm kudümleri yaptık. Ya işte ister yanağa kondur ister alna kondur. Yani yüz nahiyesinde bir yere kondurursan bunun adı kondurursan Buse yapışırsan işte yapıştırmalı dediğimiz yapışmalı öpüşmeli. <gülüyor> model diyoruz bunlara. Zor Yönetmen <gülüyor> ne diyor anlatıyorum. Burada bu setiyle yapıştırmalı yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Ya bir de zor hiç tanımadığın yani hiç tanımadığın adamı dediğim hani normalde merhaba canım nasılsın hum hum değil yani. Yanaktan bir öpücük şey yaparsın. Sana deseler ki Ege Oktay'la öpüşmeli sahnem var. Ya ben bir öpüşmeli... tanıdığın adam onda bile bir şey yaparsın yani. Ben açık konuşmak gerekirse böyle oyuncu olsam filmlerde öpüşme sahnelerinden ziyade hiç tanımadığın bir adamı öldürmek daha ağır bir şey değil mi? Yani evet. öpüştüğümde Hiç tanımadığın bir yani? adamı öldürürmeyi? Silah çekip vuruyorsun falan. Hiç tanımadığın adama vuruyorsun, şey yapıyorsun, tekne atıyorsun. Bunlar daha zor sahneler. Hiç tanımadığın bir erkek peki sana çiçek verirse? Filin icabı Genel mi? Hayır genel. Hayır. Mesela merdivenlerden iniyorsun, çıkıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bir şeyde mi? Nelerde ne, ne altında ışıklarda mı? Nergis mi satıyor? 5 lira veririm. Hayır parayla satmıyor ya. Geldi. Buyurun efendim. O parayla ne kadar satıyordur oktan Ben yine para falan. isteyeceğini düşünüyorum. Yok o. gerek yok abi falan derim. Abi de Nergis Nergis. Bu ne da genç kız. Ya? Genç kızlara örnek olsun. Abicim son kaldı şunu da verdi diye. Kaç defa gördük sonuncuyu satıp gitti kutudan 10 tane daha aldı. Sokakta size çiçek veren erkek olursa gerek yok abi diyen <gülüyor> kızlar olsun istiyoruz Ankara'da anladığımız kadarıyla. Putin'e canlı yayında ne sorulmuş o? Putin! Putin'e canlı yayında gerçekten <gülüyor> e, şey O kayıp siz, olduğun günlerde mi? neredeydin diye mi sorulmuş? <gülüyor> Yo, ben onu mi şeyime... <gülüyor> özür dilerim. O ne yapıyordu oktay? Her yıl düzen... Rusom yapıyor, bir şey yapıyordu. Her, şey, her şey var her Putin şey Putin'de var. ya. Kimsahlarla boğuşuyor. Her şey var. Ee, bütün su sporları dahil olmak üzere. Olsun bizim cumhurbaşkanımız da bisiklete biniyor. Bisiklete biniyor. Doğru. Ee, halkla sohbet toplantıları var Putin'in biliyorsunuz. Her yıl... Biz, bizim de cumhurbaşkanımız muhtarlarla toplanıyor. Evet. Tamam. Ee, her sene Nereye bu senede çalışıyorsun? Köpek yani? sorusu damgasını vurdu bu seneki e, Sohbet toplantısına Bırak o köpeğin filmini <gülüyor> demişler. Her yıl düzenlenen toplantıda e, pek çok konuda e, görüşünü bildirmiş. En son ne demiş? Dur bakayım. E, kadının biri şey demiş. Ne demiş? Dur ya. Ona, bir, ha, şey bir arkadaşın eve köpek almak istediğini ancak asker olan kocası Boris'in buna karşı çıktığını söylemiş. Ee, Şu Boris'e bir şey söyler misiniz? Boris'e bir şey söyler misiniz? Ee, karısının isteğini yerine getirmesi için emir verebilir misiniz diye sormuş. E, orada ne demiş? En az çocuk diye böyle parmaklarını gösteriyor. Başkanlık sistemi şart Boris mi demiş? Yok. Vladimir Putin sorunu yumuşak güçle çözmeyi denedi. Yumuşak güç ne ya? Böyle hafif ittirmiş yani. Ha, Boris'i mi? Yok yok ittirmemiş. Boris'in köpek yerine karısına kürk manto almasını önermiş. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta tüy değil mi? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Vallahi hiç beklemiyordum ya. <gülüyor> ya. E, şeyciler ne derler? Hayvan hakları, savunucuları hemen tayakkuz'a geçmedi mi? Ya düşününce zaten köpekten daha kolay değil mi Türk mantığı bakımı? Çok Sevmek pahalı. Koy ara arası, yani bakımı, sonra at dolama. Bakımı tabii kolay da biri canlı, biri ölü. Bence ölü olması avantaj kim için? Bakım, bakacak kişi için. Ege'cim yani sen de hayvan sevgisini bakımla kısıtlaman... E yani şimdi senin köpeğin yani. Evet. Gel diyordun. Geliyor muydu? E, kürke ediyorum gel. O da gelmiyor. Aynı işte. Onu diyeceğim. Putin'in muhtarlar toplantısında baş davetli olarak Ege'ye davet edecek bir sonraki ben sohbet toplantısına. Yani. Çok güzel bir şekilde Putin'in her dediğinin mantıklı olduğunu açıklayabilirim. Eğer bana bir gazetede köşe açılırsa veya bir ATV dizisinde rol verilirse tek bir şart var Ukrayna'daki olaylara kalkışma demen lazım. Ve sövmen lazım. Kalkıştılar. Tamam. Şu anda yayında olduğumdan söylenmiyorum ama kalkıştılar diye devam edecek. Şu anda garanti altına alındı köşe. Boris'e böyle bir emir verme hakkım yok benim demiş. Ama demiş, e, Boris, Başkanlık sistemi olsaydı <gülüyor> evi köpek cenneti yapardım demiş. Ne kadar şart olduğu ama bir kere biz, daha ortaya çıktı yani. Valla ama amadan önce söylediğin hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ama biliyorsun. demiş şu çareyi yapayım demiş. Boris lütfen karının köpek almasına izin ver. Bu ailenizi güçlendirir demiş. Vay, çok güzel Putin gene Putin'liğini yaptı diyoruz. Rasputin'le devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar çok güzel şarkı. Çok güzel şarkı mükemmel. Octay kaçırıyorsun. Çok güzel şarkı. Vallahi bugüne kadar çaldığımız de... en güzel şarkı. Ne bu? Çok güzel şarkı. Hadi ya. Sen hiç sesini kalmadı. Çok güzel şarkı. Ronaldo Rey. Aa. Değil, değil. değil canım o. Hmm. Buyursunlar efendim. En ne buyursunlar şarkıları. ya? Saati bitirmişsin hala buyursunlardasın Falanlardasın lardasın filan lardasın. Hoşçakal diyeceğin yerde. Buyursunlar diyorsun yani. Aliterasyon demiş ki Dede Korkut hikayelerinde o tip buşeleşmelere emişmek deniyor demiş. Aa, güzel ifade. E, öz Türkçe değil mi emişmek? Herhalde. Mesela Öz Türkçe e ve öz öpücük. Bu ilişkinin emisyon hacmi nedir? <gülüyor> Zaten emisyon hacmi de oradan çıkma. Sonra Gayet Dede Korkut'a merakım yoktu içimde. O tip şeylere merakım yok diye doluşuyordum artık arttıracağım galiba Dede Korkut'u. Valla dede Korkut bin bir gece masalları falan hep aslında güzel Nasrettin Hocalar falanlar filanlar güzel yani bunlar hayata dair yani başka bir şey var mı dinleyicilerimizden açıklama gerekiyor. Nasıl işte herkes başka sağlığımıza şey... duaca anlatın kalırın teşekkürler <gülüyor> bir Cekiç'inden bir şey var ne bu ee, Yılmaz Bey ne demiş? Oktay Demirciye ben bir tane şey vereceğim ya böyle gözlük yakın gözlük yakın mi? gözlüğü vereceğim böyle ne demiş o bakayım. <gülüyor> kısa kısa gözleri. Aslında çok güzel sosyal güvenlik uzmanı olabilecek kıvama geldi o. Cak içen olsam kızımın adını suy koyardım. Çünkü su içene yılan bile dokunmaz demiş. Oho. Oho. Bu da böyle bağımsız bir espri. Onu ayrı yaparız ya. Bağımsız Espriler Kuşağı diye bir kuşağımız var biliyorsunuz her çarşamba. Bağımsız Espriler Kuşağı'nda sizlerleyiz. İndi. O o Vatikan'da mı? şey çıktı. Onu, e, i̇lan yeni, mı çıkmış? Yeni kurslar e, açıldı Vatikan'da. Ne kursya ya? Halı Ahşam... mı? Ee, Ahşap kursu mu? Şeytan çıkarma yok ama kursu. Ah hmm. doğru ya. Ya bu ne oluyor? Eksorsizim her zaman iş yapacak yani. Eksorsizim diyorsunuz geleceğin mesleği eksorsizim. Ee, Vatikan'a bağlı e, Regina Apostolorum Üniversitesi'nde 13-18 Nisan tarihleri arasında ki bugün ayın kaçı. Workshop mı? 20'si bitti efendim. Bitti. Şeytan Çıkarma ve Özgürleştirme Doğası adlı bir kurs düzenlenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç kişi katılmış Oktay? Sertifika programı 160 vardı. kişi. İyi Benim iyi. Vatikan'dan sertifikan var yalnız. İkinci evet. cevabım da sana. Evet sertifika programı ee, mezun olanlara. Zaten ben Hep ee, şeytan çıkarırken bir adama bakarım. Bir de yani arkasında bakacağım. Yani sertifikayı almış mı? Nereden aldınız? Bazısı mesela. Şeytan da bakıyor yani. E, tabii. Geliyor adam işte. sana değil mi? Emrediyorum o bedenden çık falan. Beyefendi diyor. sertifikanız var mı? Bu soruyor. Hmm, sertifika veriyoruz demişler hem de gelenlere gülenlere teşekkürler diye mesajla uğurluyoruz onları demişler. Şeytan tarafından ele geçirme vakaları arasında vakaları. Farklar, farklar öğretilmiş bu kursda hmm. ilk şey o ha. çünkü her şeytan daha doğrusu şeytanın girme yöntemi tek değil tabi pek çok yöntemi var şeytan de dediğimizde demonlardan bahsediyoruz demon ve onların başka dili bir tane daha vardı Nefis muydu? ne onlar hep şeytan isimleri İsim benim. Başka ne, ne Onlar bizim zebani dediğimiz ha. şeyler gibi. Zebani, Takılı zebani. Bunlar. Zebaniymiş. Aa, biz çok de azmış hatta, ya. Bizde hatta şey diye cin girmesi diye. Evet tabi tabi. O hep birbirine karıştırılan şeyler. Gitseydik hmm. keşke şu kursa da saçma sapan konuşmasaydık. Ama oktay edelim. tutturdu İzmir'e gideceğim diye. Ben diyorum gel Vatikan'a gidelim. Elimizde hem altın bir bilezik. Öyle şey olamıyorsun ki ya. Okul eğitim işte Nasıl bu. Ya? Sen otüden matematik diplomasını alıp ondan sonra şeytan çıkarma konusunda eğitim almak istiyorum deyip gitsen vermezler sana. Niye canım? İşletme master yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu en yapıyorsun. En güzel Niye, şey ben yaparsın. Ayrı. Ayrı, Ayrı. Zaten 5 kişi varmış mesela Roma'da. Şeytan Aha. çıkarmada yetkili olan din adamı sayısı. O ona çıkmış Hı. bu kursundan İlha sonra. İlla din adamı olmak gerekiyor mu? E tabi bir altyapı lazım. Ya, alt ya da bilimsel hazırlık alacaksın. Bilimsel hazırlık alırım ben. 6 aylık bilimsel hazırlık. Formasyon lazım mı? İşte lazım demon formasyonu Tabii. yani bir ön şey lazım ona tamam. ondan sonra milano'da da mesela 5'miş 12'ye çıkmış sana bana, emrediyorum o bedenden çık la olmuyor sen, bana, sen bana emredemezsin Emredemez. rica ediyorum beyefendi rica edersin emredemezsin beyefendi dediğin bütün demonlar bey mi ba, birey mi yaman bay birey mi bay birey mi demon birey demon birey, demon birey diye geçer Şeytan kursu, şeytan çıkarma kursun düzenleyen e, bir enstitü, rahip enstitüsü. Ne olacak Hı -hı. bizde de şap enstitüsü var. Kesin... Onun da müdürü var. Şap enstitüsünde müdürü var mı? E vardır kesin vardır. Enstitü dediğim müdüriyetle gider. Hmm, yoksa başkanı mı var diye bir şey yapıyor. Başkan yok. Kursa en... gösterilen yoğun ilginin e, kaynak neden kaynaklandığı diye sormuşlar. Şöyle açıklamış: Şeytan'ın dünyadaki eylemleri hakkındaki farkındalığın artması. Evet, güzel. Fark... Vatikan farkındalığı altını çizerek kalın harflerle italik e, 20 puntoyla güzel yapmış. bir şekilde yazmış. Herhalde, herhalde yeterli. Ayrıntı isteyen varsa bana başvursun klasörü ben e, elden ele uzatayım. İnsanımız duyarlı hale geldi şeytanın dünyadaki aktiviteleri hakkında. Buna da sevinirim. Güzel bir haberle bitirdik Oktay sayende. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir pazartesi. Diyoruz hepinize. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.